Çekirge'nin yoga hevesi. Her yönüyle yoga felsefesi ve uygulamaları. Hazırlayan ve sunanlar Çekirge ve Ayça Gür Elman.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 Vallahi yok ee, dediğim gibi benim söylemek istediğim tek şey hadi bu konuları çabuk çabuk geçelim felsefe konuşalım sonra. Peki ama ama bunlar çok merak edilen şeyler Evet, evet, evet. benim de merak ettiğim şeyler ee, benim ilk sorum yoga ve sağlığın bağlantısı nedir? Ya da sağlık nedir oradan başlayalım Şimdi o sağlıkta aslında bu Dünya Sağlık Örgütü'nün çok bilinen bir sağlık tanımı var Aslında yoga da bunu kullanıyor tanım olarak Sağlık Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sadece bir hastalığın fiziksel bir hastalığın veya bir sakatlığın olmaması durumu değil evet. Yani kişi sadece hani sağlıklıdır dediğimizde fizikselden bahsetmiyor Dünya Sağlık Örgütü artık Ama kişinin akılsal, sosyal ve ruhsal seviyelerde de iyi olma halini arıyor yani bunun farklı seviyelere, planlarda seviyeleri olduğunu söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü bile. Şimdi <gülüyor> yoga da sağlığa bu anlamda daha bütünsel bir bakış açısıyla bakıyor. Peki ne demek bu? Yani kişi fiziksel anlamda yoga duruşları veya geçen hafta konuştuğumuz, iki hafta önce konuştuğumuz şekliyle farklı sporlar, fitness'lar yaparak evet. kişideki kişi kendi sağlık seviyesini fiziksel planda koruyabilir. Ama bu evet. yeterli mi? Hayır değil. Neden? Çünkü e, örneğin birçok e, e, yani ruhsal problemi olan kişilere bakın bunların fiziksel problemleri yoktur. Hatta tam tersine bu kişiler fiziksel anlamda bizlerle yani daha akılsal anlamda sağlığı daha yerinde olan kişilere kıyasla daha güçlüdür. Ve hmm. bu nedenle de bu kişileri bu tip e, hani özel merkezlerde terapi merkezlerinde hezeyana girdikleri zaman birkaç kişi birden Tutmaya çalışır. Evet. O kadar fiziksel güçleri vardır bakın. Bu nedenle kişinin sadece fiziksel olarak güçlü olması akılsal durumunun iyi olduğu anlamına gelmiyor. Demek ki benim bir de aklımı da sağlıklı bir şekilde tutmam gerekiyor ki akıl dengeliliğini böylece düşünce planında herhangi bir beni... ...başka bir noktaya doğru çekecek, akıl sağlığıma doğru... ...akıl sağlığımdan beni men edecek bir noktaya çekilmeyecek bir şekilde kalayım... ...günlük hayatta. Bunu mutlaka tırnak içinde hani delilik olarak adlandırmamak lazım. Neden? Evet. Çünkü günümüz toplumunda akılsal olarak... ...belki herkes çok sağlıklı görünüyor dışarıdan... ...fakat antidepresan kullanımı ya da psikolojik tedavi... ...şu an Türkiye'nin bence herhalde gündemine oturması gereken... ...fakat konuşulmayan konulardan biri. Yani çalışan kesimin çoğu... Bu tip ilaçlardan faydalanarak akılsal dengesini korumaya çalışıyor. Aynı anda Dünya Sağlık Örgütü akılsal olarak sağlıklı olmanın da yeterli olmadığını söylüyor. Gerçekten sağlıklı bir kişiden bahsediyorsak. Neden? Çünkü sosyal anlamda da kişi bulunduğu toplum içerisinde entegre olabilecek, kendini iyi hissedecek ve topluma bir baş belası olmayacak şekilde yaşayabiliyor olmalı. Yani... Aynı şekilde yoga ne diyor? Kendinizle dengeli olun, çevrenizle de dengeliliği kurun. Yani çevrenizle de aynı uyumu yakalayın. O yüzden Dünya Sağlık Örgütü'nden farklı değil söylediği. Eğer kişi kendi bulunduğu planda, kendi bulunduğu çevrede, ...o koşullar içerisinde uyumlu bir şekilde yaşayabiliyorsa... ...o anlamda sosyal olarak e, herhangi bir sağlık sorunu yok. Ama bir de sosyopat dediğimiz... ...sosyolojik olarak hani o gruba entegre olamayan... ...bu nedenle de sorun çıkartan kişiler olabiliyor. E, yoga bunun karşısında yine bazı formüller önerebiliyor. E, Ruhsal seviyede iyi olma halinden bahsediyor bir de Dünya Sağlık Örgütü. Peki bu nedir? Ruhsal seviye e, kişinin kendini evren içerisinde konumlandırmasıyla... Kendini iyi hissetmesi hali. Yani eğer biz kendimizi iki şekilde iki ayrı aşırı uca gidebiliriz. Birincisi kendimizi tıpkı bir küçük bir toz parçasıymış kadar küçümseyip hiçbir şey olmadığımı düşünüp böylece kendimi bu anlamda ruhsal seviyedeki kötü halime yani hiçbir şeyim ben düşüncesiyle akılsal ve sosyal durumumu da bozacak halde bir psikolojiye sokabilirim ya da kendimi dev aynasında görerek tam tersine dünyaya hükmetmeye çalışabilirim. Hı. Yani öyle değil mi? Hani ikisi de aynı zamanda örneğin kendini dev sanıp e, dünyaya hükmetmeye çalışması örneğin liderlerde görülen bir şeydir değil mi? Bazen bazı liderler gelir dünyaya dünyayı değiştirmeye çalışırlar ve bunun bir vahiy ile ya da işte bilemiyorum hani farklı planlardan gelen tebligatlarla vesaire ya da kendisine gelen bir ilhamla yapıldığını söyler ya da bir, hı hı. bir öyle bir ırk yaratacağım ki hani ...öyle bir şey olacak ki dünyanın akışı değişecek gibi farklı söylemlerde bulunabilirler. Bunlar ruhsal seviyelerde iyi olmadığını söylediğimiz insanlar. Bu dengeyi de yine yoga ile sağlayabiliyoruz. Bu güzel. Peki e, bu noktadan hastalığı nasıl tanımlıyoruz? Şimdi e, aslında kişinin sağlıklı olması... Doğal hali. Şimdi yoga görüşü bunu söylüyor. Yani eskiden hmm. mesela Çin'de bir uygulama varmış. Eski Çin tabii şu anki Çin'den bahsetmiyorum. Çin'deki tıp doktorlarına Çin hükümeti eskiden eğer herhangi bir hasta yoksa o kendi sorumlu olduğu bölgede aile hekimi olarak görev yaptığı bölgede herhangi bir hasta yoksa maaşı ödenirmiş. A uh -uh. Evet yani koruyucu hekimliği ilk başlatan ülkelerden biri için bu durumda. Yani eğer bir hasta varsa doktor yerine getiremedi görevini demektir. Yani şöyle bakın Oo. bir hayvanlara bakın örneğin hayvanlar hastalanmaz değil mi? Yani herhangi bir hayvanlar kendi aralarında bir hastane kurup ...o hastanede işte şunu yapalım, bunu yapalım, işte tedaviye geçelim vesaire gibi uygulamaları yoktur. Yoktur ama hastalanırlar. Hastalandıkları zaman ne yaparlar? Mesela diyelim ki e, özellikle bunu hani dışarıdaki köpek kediler için söylemiyorum. Kendi Hı -hı. evimize aldığımız e, ev hayvanları için söylüyorum. Aynı travmadan mesela diyelim ki köpek çeker, a, sahibi düşer. Köpeği de başka bir köpek gelir ısırır. Değil mi? Hı -hı. Köpek sahibi beş gün yatakta yatar... Halbuki evet. e, köpeğin ısırdığı köpek yarım saat sonra ayağa kalkar ve parka gitmek ister sahibi de kızar <gülüyor> Yani bu ne demektir? Ee, biz insanoğlu olarak hayvan bir halbuki aslında daha üst seviyeli bir hayvanı hani memeli bir hayvandır insan nihayetinde evet. fakat kendi doğamızı unuttuk. Yani köpek bizle kıyasla kendi doğasının sağlık olduğunu ve orada kalmaması gerektiğini daha fazla hatırlıyor. Halbuki biz bunu hatırlamıyoruz. <gülüyor> Bu sefer ne oluyor? Biz o olayı aklımızda yaşatmaya devam ederek onun travmasından kurtulmayı reddederek tırnak içinde kendimizi doğru bir zaman dilimi hani Tedavi ve iyileşme süreci belirleyerek yataklarda kalmaya, doktorlara gitmeye <gülüyor> bunları devam ederken köpek e, o durum geçtiği andan itibaren evet belki acısı devam ediyor olabilir ama... Kalkıp ayağa, yürümeye ve normal fonksiyonlarını yerine getirmeye devam ediyor. Biz buna ne kadar takılırsak insanoğlu olarak yani hasta olduğumuza ikna olup hastaymış gibi davrandıkça bu bizi daha da fazla hasta ediyor. O yüzden yoganın istediği kişinin kendi doğasının sağlık olduğunu hatırlaması ve hastalığa tutunmaması. Ama şimdi buradaki örneğimiz hani acı ve ağrı üzerine bir örnek oldu ama atıyorum tramvaydan düştüler ve kolunu ya da bacağını kırdı. Evet o kişi. E, gözde gördüğümüz bir kırık var. Evet alçıya alınmalı. Evet alçıya alınmalı. Alınsın. Alınsın. Ve ayağa kalksın. Yani günlük yaşamına Devam edebilecek bir noktaya geldiğinde Bunu bir özür olarak Kullanmadan hı, günlük tamam. yaşamına geri dönsün Halbuki biz ne yapıyoruz Bu hastalıkların genelde bazı yan faydaları oluyor Örneğin eğer kişi yeterli ilgiyi Görmediğini düşünüyorsa yakın çevresinden hı hı. O hastalığa O ağrıya o sızıya tutunabiliyor Tutunuyor demiyorum tutunabiliyor Tabii ki ağrısı hı hı. varsa ilacını almalı Doktoruna gitmeli ama hı hı. Sağlık bizim doğamız Biz o sağlığa uygun bir şekilde dönebiliyoruz ...kendiğimiz sürece artık o hastalıktan nemalanmaya çalışmıyor olmamız önemli yoga açısından baktığımızda. Aynen. Çünkü ona döndükçe bir süre sonra bu da bizi gerçekten hasta etmeye başlıyor. Peki bunun dışında yani bu hastalığa tutunmanın ve bu hastalığı uzatmanın dışında neden hasta oluyoruz? Neden hasta oluyoruz? O kadar basit bir sebep ki aslında bazı şeyleri tekrar ettikçe bu şeyler bizi hasta eder. Yani mesela diyelim ki sigara kullanımı. Hı hı. Değil mi şu an özellikle bir sürü kampanya yapılıyor sigara kullanımının tetiklediği de bazı deformasyonlar var değil mi evet. işte kronik obstrüktif akciğer hastalığına kadar giden. Şimdi tek bir tane sigara içtiğinizde herhangi bir koa hastası yani bu kronik obstrüktif akciğer hastalığına e, düşer misiniz düşmezsiniz değil evet. mi bir tane içtiğiniz sigarayla olmaz. Ama eğer siz bu sigarayı içmeyi bir süre sonra rutine bindirip bunu bir alışkanlık haline getirirseniz. Ve bu alışkanlıkları belli bir süre devam ettirdikçe bunların bağımlılık haline dönmesine yol açarsanız... ...yani bu da nikotin bağımlılığı deniyor buna da... ...bu bir süre sonra deformasyonlara yol açıyor. Bu deformasyon fiziksel seviyede, akılsal seviyede, nefessel seviyede veya daha üst seviyelerde gerçekleşebilir. Demek ki ne yapmamamız lazım? Önemli olan kişinin bir şeyi bir defa denemesi, yapması değil... Biz genelde bunları bir kalıp haline getirip alışkanlık haline dönüştürüyoruz. Oradan da bağımlılıklarımız olmaya başlıyor. Bunları yapmamak önemli olan. Yani hastalığın sebebi kötü alışkanlıklar mıdır? Ama sadece kötü alışkanlıklar kötü, olmaz. Örneğin mesela tipiki diyabet. Örneğin evet. tipiki diyabet dediğimiz nedir? Yaşam tarzına bağlı, yanlış beslenme ve yanlış yaşam stillerinden kaynaklanan Ensinin direnci. Yani kişinin hı hı. aşırı örneğin karbonhidratlı şekerli ürünleri tüketmesinden kaynaklanan bir direncin oluşması bedendi. Eğer evet. bunu devam ettirirseniz bir süre sonra deformasyondur. Bayağı diyabet hastası olursunuz. Şeker tamamen yasaklanır. Karbonhidrat yasaklanır. Bir süre sonra hayatınızı bir diabetik olarak devam ettirmeniz gerekir. Hı hı. Geri döndürmek istiyorsak eğer ki yogada bunu geri döndürebilirsiniz. Eğer tipiki diabetse çok da basittir yolu, yolu. Geldiniz yoldan geri dönün. Yani hı. aşırı Karbonhidrat tüketimini kesin, daha sağlıklı bir şekilde yaşayın, egzersizinizi yapın, yoganızı yapın, meditasyon yapın, içe dönün, sakinleşin, nefes alın. Bunları yaptığınızda bunları yapmadığınızdan dolayı ortaya çıkan bir hastalık doğal olarak yerini sağlığa geri bırakıyor. Peki, tansiyona ne diyeceksiniz? Aynı Nereye şey. Ben de Evet. Aynı Çin şey. Farklı var. mı? Neden? Çünkü e, tansiyona baktığınızda bunların hepsi hep yani diyabette de aynı şey aslında. Bunlar hep strese bağlı hastalıklar diye kategorize ediliyor evet. yoga felsefesine. Yani, tıbbi olarak konuşmuyoruz elbette bunları. Yani tip, e, herhangi bir diyabetiniz varsa ya da herhangi bir sağlık sorununuz varsa bunu burada söylemekte fayda var. Mutlaka evet. doktorunuza danışın. Ha, biz şunu demiyorum yani has, e, ilacı kesin, yogaya gelin hani şifa. <gülüyor> Yanlış anlaşılmasın. Siz tabii ki ilacınızı devam ettirin. Doktorunuzun gözetiminde kalmaya devam edin. Ama diğer yandan yaşam stilinizi değiştirin ki o hastalığın orada konaklamasına sebep olan sebepleri ortadan kaldırın ki konaklayamasın. Yani hmm. eğer örneğin tansiyon hastasıysanız bu, tansiyon hastasıysanız ya da kalp hastasıysanız doktorunuzun size söylediği ilk cümle gebe. Evet, yaşayın <gülüyor> Evet. İşte o stressiz yaşayının Altını yoga mi? dolduruyor. <gülüyor> Aynen öyle. Yani eğer ben tamam tansiyon hapı ne yapıyoruz? Hepimiz tabletleri alıyoruz. Ondan sonra da unutup e, tekrardan normal yaşam stilinde devam ediyoruz. Bu neyi gerektiriyor? E ben demek ki benim bedenim sinyal veriyor ki şu anki yaşam stilim benim tansiyonumun normal seyretmesi için uygun değil, fazla geliyor. Peki ben bunun karşılığında ne yapıyorum? Ne, ben tek söylediğim şey var bedene. Sus. İlaç verdiğimde yani herhangi evet. bir tansiyon ilacıyla tansiyon düzenlenmesi demek ne demek bedene sus diyorsunuz düzeltiyor mu tedavi ediyor mu hayır sadece düzenliyor. Tedavi edici değil mi ilaçla? Düzenliyor o anlamda tedavi evet. ediyor ama siz eğer yaşam stilinizi değiştirmezseniz hayatınız boyunca da bu ilacı devam edip almaya mahkumsunuz evet, demektir. Evet. Hatta dozunuzu da bir süre sonra arttırmanız gerekir. Neden? Daha çok cesaretlenirsiniz çünkü. Çünkü dersiniz Hı. ki tamam ben bu kadar stresli bu ilaçla kaldırıyorsam iki tane daha yanına yan iş koyabilirim demek ki cesareti biner böylece. Daha stresli bir hayatı da yelken açar kişi. Bu sefer ne olur? Yine doktorun kapısına gidersiniz. Dersiniz ki ben bunu bu şekilde yapamıyorum. Yine tansiyonu fırlıyor. Zaman doz arttırma diye devam eder. Hı. Şimdi eğer bedenimiz bize sinyal veriyorsa migren olarak, tansiyon olarak ya da tipiki diyabet olarak veya benzeri hiç fark etmez Eğer bir sinyal veriyorsa tabii ki mutlaka tıp doktoru gözetiminde ilaçlar kullanılmalı Ama diğer yanda bu neden ortaya çıktı sorusu sorulmalı Soru bu Eğer ben neden ortaya çıktığı anlarsam Hı -hı. O nedeni ortadan kaldırdığımda bu ilaca bir süre sonra ihtiyacım kalmayacak şekilde kendimi eğitebilirim Yoga'nın bize söylediği şey bu yani bu da nedir? Evet, stressiz yaşam. Evet, daha sakin, kişinin kendi huzurlu, kendi içine döndüğü, kendisiyle ve çevresiyle daha hoşnut olmayı öğrendiği bir yaşam. Evet, ki burada hatırlatmak isterim. Ee, yoga yapabilmek için sadece ve sadece bu fiziksel duruşları yapmak gerekmiyor. Kesinlikle. Bunu, ben bunu öğrendiğimde, e, mutluluktan uçtum. Neden? E, çünkü her gün bir saat bir buçuk saat o fiziksel hareketleri yapabilme e, disiplini diyeyim kendimde göremiyebiliyorum. Evet. Ama tabii bu şuna getirmemeli çekirge. Bak hiç hoşlamadım bu sözümden. <gülüyor> <gülüyor> yani bir saat yoga yapmıyorsan da ama en azından 45 dakika başka bir spor o zaman bir şey yap ki bedeni boşlama. Çünkü evet. beden üzerinde çalışmadığımız zaman beden kendini bırakmaya başlıyor. Hı -hı. Yaşlılık dediğimiz şey böyle bir şey. Ne yapıyoruz? Beden daha fazla daha hor kullandığımız için eskimeye başlıyor beden. Yani eğer biz bedenimize iyi bakmazsak o da bizi daha çabuk bırakıyor ve yaşam sürecini evet. böylece de ölüme yaklaşmaya başlıyoruz. Uzun... Ama ne yaptı. Ya aynen öyle. O yüzden nefese, bedene devam. Evet ama içe dönüş de tabii ki önemli. Evet. Bu arada tabii ki hastalar, hasta var hasta var. Yani eğer düzenli olarak siz ilacınızı alıyorsanız, doktor kontrolündeyseniz zaten bir tansiyon hastası normal sağlıklı erişkin sınıflarına girebilir. Ama eğer normal bir sağlıkla erişkin sınıfının devam edemeyecek kadar... ...bunu takip edemeyecek kadar ileri seviyeli bir hastalığı varsa... ...o zaman bunun ayrı seansları düzenleniyor. Bunlara yoga terapi seansları deniyor. Uh -huh. Ve bunlar böyle workshoplarla verilen değil... ...normal e, lisans üstü programlarıyla verilen eğitimlerdir. O yüzden ciddiye alınmalıdır. E, ve dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. O yüzden mutlaka bilen kişilerle çalışılmasında fayda var. Bunu da söylemiş olayım burada. Bu... Ee... Hindistan'daki yoga üniversitesinde böyle bilimsel çalışmalar olduğundan bahsetmiştin evet. bir önceki programımızda. Bunlardan biraz daha... Evet. Ee, anlatabilir miyim? Evet yani şöyle Vivekenanda Yoga Üniversitesi dünyadaki tek yoga üniversitesi ve klinik anlamda da bu yoga terapilerinin yani hastalıklarda yoganın destek tedavi olarak nasıl modern tıbbın yanına konulabileceğinin araştırmalarını yapıyorlar ve hep yaptıkları araştırmalarda PubMed tarzında medikal internet sitelerinde endeksli ve bu kişilerin yaptığı şey şu farklı farklı hastalıkların tedavisinde ...farklı yoga reçeteleri çıkartıyorlar. Bunu da tıp doktorlarıyla beraber yapıyorlar. Hem yoga yapan, hı hı. yoga terapinin ne olduğunu bilen... Hı hı. ...aynı zamanda tıbbi anlamda da diploması olan kişiler... ...bir araya gelerek yapıyorlar bunu. Ee, ve normalde yaptıkları Hindistan'da... ...üç haftalık veya bir aylık... E, ...sizi bir kampa alıyorlar. Bu kampta hı hı. bu kişiler sabahtan akşama kadar... ...düzenli bir şekilde vejeteryan beslenip... ...yani çok basit yemekler yiyip... Ee, herhangi bir cep telefonu veya televizyon olmadan yaşayıp <gülüyor> bütün bir gün boyunca yoga yapınca ama yogadan kastımız sadece yoga duruşu değil nefesiyle, meditasyonuyla, e, felsefesiyle ve doğa gezileriyle bunların hepsini hayatına kattığı zaman bir ay sonra kendi vücutsal değerlerinde çok ciddi farklılıklar olduğunu görüyorlar. Hı. Ama burada çok ilginç bir soru geliyor her seferinde. Ben de birkaç defa şahit oldum üniversite kampüsünde olduğum zaman. Ee, soru şu mesela şöyle diyorlar doktora geliyorlar diyor ki işte çok teşekkür ederiz. Bizi gerçekten ayağa kaldırdınız çok mutluyuz. Hı hı. Ama son bir sorumuz var. hani Herkes el pençe divan doktorları ama son bir soru var. Nedir soru? Daha bunları ne kadar süre yapmalıyım? <gülüyor> yani o bir ay bile yaşam tarzı oluşturmaya <gülüyor> yetmiyor. Evet. Yani. yani bu şu, yani yoga bir kür değil. Yani hani antibiyotik hmm. gibi kullan bir ay bırak sonra <gülüyor> iyi gelecek değil. Yani eğer siz bunu yapmazsanız, yapmadığınız için deformasyon gerçekleşti bedende. Yaptığınız için geriye döndü. Yapmazsanız yine aynı şey olacak. Yani hmm. eğer orayı bir aylık bir tatil olarak görüp geri döndüğünüzde aynı kaldığınız yerden devam ederseniz tekrardan dinişe geçmeye devam ediyor. Yani ne yapmamız hmm. gerekiyor? Yoga'yı gel Gerçekten bir yaşam stili yapmamız gerekiyor. O yüzden her programda tekrar tekrar aynı şeyi söyleyeceğim. Yaşam stili olarak evet kişi doğru nefes almalı, evet bedenine bakmalı, evet mutlaka içe dönüş çalışmaları yapıp e, meditasyonla aklı sakinleştirmeli. Düşünceler üzerinde belli seviyede bir kontrol ed ediyor olması lazım. Ya da fiillerini kontrol etmeli. Kesinlikle <gülüyor> daha zaten bekliyorum sormadın o soruyu peki bazı c ya. genetik bozuklukları olan kişiler var diye başlamadın <gülüyor> uzamasın diye yapıyorsun değil mi evet evet çünkü peki. zamanımız kısıtlı evet pe peki 94.9 açık radyoda çekirgenin yoga hevesinde bu hafta e, yoga ve sağlık konusunu konuştuk e, ya son bir sorum olacaktı ama hadi sor Futu bitiriyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bitiriyor. <gülüyor> Çok iddialı yine. Bitiriyor demeyelim. <gülüyor> ne ee, ama kişi daha e, yani. Ne diyeyim yüzde yani yüz başarı diye bir şey yok gerçekten Hı -hı. yani samimi olmak gerekirse ama gerçekten ST'den ayağa kalkan hani ameliyatsız ayağa kalkan kişiler gördüm. Hı -hı. Ama tekrar ediyorum bu kişilerin mutlaka düzenli uygulamaya devam etmeleri gerekiyor. Yani yoga duruşları hep omurga üzerine çalışır. Kendi yapabileceği seviyede bu duruşları yaparak kişi belli seviyede yoga Ayağa kalkabilir hı hı. ama tekrar ediyorum hani %100 başarı bırakın her şeyi yogaya koşun işte iksir <gülüyor> şifa falan değil elbette değil. E, ama mutlaka denenmelidir yani mutlaka hayatın içerisine katılmalıdır ki o da desteklesin. Yani bu biraz hı. kişisel bir soru oldu ben hani kendi Fıtık mı var? <gülüyor> başlangıcı var oradan yola çıkarak sordum ama e, peki yoga yaparken e, bunu. incinme olabilir. Evet, mi? eğer doğru bir şekilde yapılmazsa maalesef. Yani mutlaka e, dikkatli bir şekilde sağduyuyla yapılmalı. Evde yapıyor, yapılıyorsa eğer mutlaka doğru kitaplardan detaylı bir şekilde okunup çalışılarak konu mutlaka gerçekleştirilmeli. Ya da sertifikalı ya da bu konuda e, uzman birisiyle çalışılmalı. Çok sert ani hareketlerle yapmamakta fayda var. <gülüyor> Yoga duruşları hep omurgaya çalışır. Omurga bir kez incindiğinde e, zor geriye döner, He, uğraştırır. Yani <gülüyor> bir defa da çıtlatırsın ...ondan sonra biraz daha zor geri döner. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Hep sağduyu sağ duyuyor yani. Evet. Hadi ya başlayalım hadi meditasyon. Şimdi meditasyona. Evet. Lütfen arabada olan dinleyicilerimiz... ...lütfen sağa çekin. Ve meditasyondan sonra da... E, ...biraz su içmenizde ya da... ...bir parça tatlı bir şey yemenizde fayda var. Buyurun Ayça. Yine gözlerimizi kapatalım. Her zaman olduğu gibi. Nefesimizi düzenleyelim. Mümkün olduğu kadar sakin nefesler. Nefesin sesini duyma. Mümkün olduğu kadar derin nefes. Dikkatini şimdi göbeğine yönlendir. Göbek nefesine geç. Göbeğini şişirerek nefes al. Söndürerek nefes ver. Bunun rahatlatıcı etkisini fark et. Herhangi bir şey yapmasan bile sadece bu nefesle sakinleştiğini gör. Şimdi aklına gelen düşünceleri izlemeye başla. Düşüncelerle bir olma. İzlemeye çalış. İzlediğinde her birinin kaybolduğunu göreceğin ilginç bir şekilde. Akıl da sanki seni izliyor. Yavaşladığını gör böylece aklın sakinleştiğini gör. Şimdi dikkatini burun köküne, kaş ortasına yönlendir. Düşünce merkezi aynı zamanda bu nokta. Dikkatini bu noktada tut. Sanki burada bir şey olmasını bekliyor gibi sabit kal. Hakkına düşünce geldiğinde düşüncelerle bir olma, izlemeye devam et. İzlediğinde bir kez daha kaybolduğunu göreceksin. Akıl da seni izlemeye başlayacak. Şimdi yavaşça gözlerini aç ve günlük hayatına geri dön. Bu düşüncelerle bir olma sadece izle durumu çok enteresan. İlginç değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. evet. Düşüncelerin içine daldıkça düşünceden düşünce ürer ama ne zamanki kenara çekilip izlemeye başlarız düşünce durur. Ben ne düşüneceğim demeye başlarız. Bu nedenle de meditasyona ilk başlayan kişilerin temel sorusudur. E şimdi ben ne yapacağım? Bu evet. şu demektir. Düşünce durdu. O <gülüyor> iyi bir şeydir. <gülüyor> evet. Ya. Evet. Bir şeker almanın vakti geldi. Geldi, gezelim. geldi. Evet, ben ben kapatayım hadi programı. Program yoksa sen kapatmayacaksın. Öyle gibi geliyor bana. Peki 15 gün sonra Salı günü ne, ne konuşacağız? Konuşalım? Ne konuşalım? Evet. <gülüyor> hmm. Bilmiyorum doğrusu. E, tamam bir düşünelim tamam, o zaman. Böylece e, Facebook ve Twitter sayfalarından belki bizi yönlendirir dinleyicilerimiz. Tamam peki. E, bu sefer onlara onlara e, bakın. Ya da stresi konuşabiliriz. O da olabilir. O da olabilir. Tamam bir bakalım bir tamam. şey gelecek mi Facebook'tan tamam. gelmezse stresi konuşalım. Facebook'ta yogini çekirge sayfası Twitter'da twitter.com slash çekirgeyim adresine sorularınızı bekleriz. Evet, peki. O zaman e, 94.9 Açık Radyo'da 15 gün sonra salı günü saat 16'da görüşmek üzere. E, ben Ayça Gürelban ve arkadaşım Çekirge. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çekirgenin Yoga Hevesi Her yönüyle yoga felsefesi ve uygulamaları. Hazırlayan ve sunanlar Çekirge ve Ayça Gürelman.